Çiftleri Masalları Canavar Avcısı Bir zamanlar uzak bir diyarda fakir bir çömlekçiyle karısı yaşarmış. Yaşlı adam çömlek yapmak için çok çalışırmış. Ama çömlek çok ucuz olduğu için eve hep çok az parayla dönermiş. Çiftin iki yetişkin çocuğu varmış. Oğullarının adı Lionel'mış. Lionel son derece yakışıklı bir erkekmiş ama en küçük şeyden bile korkarmış. Kız kardeşi Lili bir güne bakan kadar güzelmiş ve çok da nazikmiş. Anne ve babaları ikisini de çok severmiş. Tatlı çocuklarım benim şans yüzüne birazcık yüzseydi iyi yaşam sürerlerdi. Zamanı gelince o da olur sevgilim. Lily çok tatlı bir kız. Bahtının açık olduğuna eminim. Lionel'a gelince şey... Ee, ee... Lionel... Adını aslanlardan aldı ama... Yüreği küçük bir kedi yavrusununkinden farksız. Hiç cesur değil. Ne olacak bu çocuğun hali? Onu merak etme sevgilim. Uygun zamanda... ...en cesurları olup çıkar ve diğer bütün aslanlar onun yanında mahcup olur. O aslanlar şimdiden kendilerini mahcup hissediyor. Babanın güzel olduğu bir gün, Lili ormanda sevimli kuşlara ve hayvanlara şarkılar mırıldanarak geziyormuş. Tesadüf bu ya, o sırada aynı ormanda bir de bir sihirbaz varmış. Neşe içinde şarkı söyleyen Lili'yi görür görmez baş döndürücü güzelliğine aşık olmuş. güzelim ormandan daha büyüleyici bir şey olabilir mi? Aa! Sevgili Zarif hanımefendi, siz şimdiye kadar gördüğüm en büyüleyici hanımsınız. Lili'ye bir demet gül sunuvermiş ve Lili de onun tatlı gözlerine aşık olmuş. Lili sihirbazı alıp eve getirmiş ve annesiyle babasına onunla evlenmek istediğini söylemiş. Çok nazik biri. Bana iyi bakacağına da söz verdi. Ama sizden çok uzakta yaşayacağım ve bizi görmeye gelemeyeceksiniz. Annesiyle babası bu habere çok şaşırmış. Ama kızlarının nasıl gülümsediğini görünce bu evliliğe razı olmuşlar. Lily'i bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Onu daima el üstünde tutacağıma söz veriyorum. Buyurun, bu da size bir veda hediyesi. Hoşçakalın baba, anne ve Lionel. Bir gün sizi ziyarete gelirim. Seyrbaz'ın parmaklarını şıklatmasıyla bir anda yokolu vermişler. Aile Seyrbaz'ın verdiği hediye sayesinde çok zengini olmuş. Çömlekçi ve eşi artık çok mutluymuş. Ama günler geçtikçe Lionel kardeşini çok özlemeye başlamış. Oo, nasıl da özledim Leli'yi. Artık kimle kavga edeceğim ben? Hı? Şu ilerideki kalabalık da ne? İnsanların bir şeyler satan bir adamın etrafında toplandığını fark eden Lionel, ne satıldığını görmek istemiş. Of! O ne öyle? Ne o? Hmm, sadece ayakkabı ve anahtar mı? Bu kadar insan bu saçma sapan şeyleri almak için mi birbirini yiyor? Bak evlat, bu gördüklerin alelade şeyler değil. Bunlar sihirli çizmeler ve sihirli bir anahtar. Sahi mi? Ama oldukça sıradan görünüyorlar. Değiller işte. Bu çizmeler giyen kişinin dilediği yere gitmesini sağlar anahtarınsa dünyada açamayacağı hiçbir kapalı kapı yoktur. Öyleyse onları istiyorum. Senden satın alacağım. Al bakalım. Bu kadarı yeter mi? Fazlasıyla. Lionel anahtarı cebine koyup çizmeleri giymiş. Şimdi bakalım işe yarıyorlar mı? Sihirli çizmeler, beni hemen kardeşime götürün. Ve bir anda kendini kız kardeşiyle sihirbazın yanında buluvermiş. Ah, vay canına! Laila! Lili! Ah Lili! Seni öyle özledim ki. Şans beni doğruca sana getirdi. Peki ama sen buraya nasıl geldin? Bu çizmeler getirdi. Sihirliymişler. Ne harikalar değil mi? Sihirli çizmeler mi? Anlıyorum. Eee, peki niye bizimle kalmıyorsun? Hayır, iyi ve mutlu olup olmadığınızı merak ettiğim için geldim. Bu çizmeleri kullanarak başka yerleri de görmek için sabırsızlanıyorum. Beni o kadar da önemsemediğini biliyordum. Öyleyse kristaller diyarına gitmeni kesinlikle öneririm. Kralının dost canlısı biri olduğunu duymuştum. Seni mutlaka çok iyi ağırlayacaktır. Ah evet. Gerçekten de çok güzel bir yer. Git gör Hiç pişman olmazsın. Kristaller diyarı mı? Bence hiç fena fikir değil. Lütfen al. Bu kristal küreyi de yanında götür. Ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor? Bunu gerçekten ihtiyacın olunca görürsün. Lainel gitmeye hazırlanırken ikisiyle de vedalaşmış. Kristaller diyarında olmayı diliyorum. Bir anda kendini evlerin rengarenk kristallerle bezendiği çok güzel bir yerde buluvermiş. Erkekler ve kadınlar da saç ve giysilerindeki parlak kristallerle ışıl ışıl parlıyormuş. Vay canına! Bütün bunlar ne muhteşem şeyler. Gördüğüm her şey öyle güzel parlıyor ki gözlerimi alamıyorum. Ayrıca halk da ne kadar mutlu görünüyor. Eh, etrafı böyle güzelliklerle çevrili olursa kim mutlu olmaz ki? Şimdi bir de kralı ziyaret edeyim. Sihirli çizmeler, beni kristaller kralına götürün. Hmm? Ay canına, saraya gelmişim bile öyle mi? Burası daha da şaşırtıcı. Şimdi bakalım nasıl bulacağım şu... Sen de kimsin? Oh! Kristaller Diyarı'nın kralı, kızı Ruby ile birlikte krallara layık kahvaltısını ediyormuş. Lionel'ı görünce öyle şaşırmış ki, gözlerine inanamaz bir halde ona bakmış. Söyle bana, kimsin ve sarayıma nasıl girebildin? A adım Lionel majesteleri. Buraya sihirli çizmelerimle geldim. Muhteşem krallığınızın ününü duydum ve işte şimdi huzurunuzda bulunuyorum. Sihirli çizmeler mi? Nasıl bir şey o? Şey, gitmek istediğim yerin adını söylemem yetiyor ve hop çizmeler beni hemen oraya götürüyor. Kral çizmeleri çok merak etmiş. Neden kahvaltıda bize eşlik etmiyorsun? Bu kızım Ruby. Ruby'nin şimdiye kadar gördüğü bütün kızlardan daha güzel olduğunu fark eden Lionel kalbinin eridiğini hissetmiş. Ben gerçekten onur duyarım. Sihirli çizmeler, beni kristal diyarının prensesi Rubin'in hemen yanındaki sandalyeye götürün. Ooo, sahiden de sihirlilermiş. Krallığıma geleli ne kadar oluyor? Sadece birkaç dakikadır buradayım. Ama şu birkaç dakika içinde hayatımda görmediğim kadar çok şey gördüm. Buranın halkı ne kadar da mutlu görünüyor. Keşke yaşlanmıyor olsaydım ve kızım evlenseydi de ben de onlar kadar mutlu olabilseydim. Hiç evlenmeyeceğim demedim ki. Sadece canavarı öldürmeyi başaran adamla evlenirim dedim. Canavar mı? Ne canavarı? <gülüyor> Şöyle ki bu krallığın halkı gerçekten mutlu. Ama sadece güneş batıncaya kadar... Akşam olunca herkes evine kapanmak zorunda. Çünkü bir canavar girip dehşet saçıyor. Nerede yaşadığını, ondan nasıl kurtulacağımızı bilen yok. Ben de onu bulmayı ve bizi kurtarmayı başaracak kişiyle evlenmek istiyorum. Neden bu kadar mutsuz olduğumu anladın mı şimdi? Bir canavar ha? Çok mu korkunç? Çok Görüntüsü bile koca koca adamları fare gibi bağırtmaya yetiyor. Peki başka türlü cesaret sergileyen bir erkekle evlensen? Mesela tüylü örümcekleri öldüren biriyle? Onları selçe parmağımla ezerim ben. Ah. Zavallı Lionel, Prenses Ruby'nin anlattıklarından çok korkmuş. Ama güzelliğine öyle bir vurulmuş ki bir şekilde kalbini kazanmak istiyormuş. Tamam, ben yaparım. O korkunç canavarın hakkından ben gelirim. Ne? Bu imkansız. Duymadın mı beni? Canavarın yattığı yeri bile kimse bilmiyor. Ben onun inini bulurum. Bana güvenin kralım. Sizin için bu dehşete son vereceğim. O akşam Lionel gitmeye hazırlanırken bir yandan da ne yapacağını düşünüyormuş. Ne yaptım ben? Canavarı bulsam bile ne yapacağım konusunda hiç fikrim yok. Neyse, oraya gidince bakarız artık. Cesur olmalıyım. Sihirli çizmeler, beni canavarın oturduğu yere götür... Bir saniye sonra, Lionel kendini ormanın derinliklerindeki devasa bir kapının önünde buluvermiş. Arkasındaki bir ağaçtan uzun ve kalın sarmaşıklar sarkıyormuş. Gizli bir kapı. Demek bu yüzden ineni hiç kimse bulamıyordu. Açmaya çalışmış ama kapı sıkı kapalıymış. Kıpırdamadı bile. Nasıl yapsam bir dakika. Anahtar. Cebinden her çeşit kapalı kapıyı açacak sihirli anahtarı çıkarmış. Pekala umarım işe yarar. Lütfen lütfen işe yarar. Evet. Kapı bıçırdayarak yavaşça açılınca, karşısında karanlık bir antre belirmiş. Ş şimdi bu mağaraya girip canavarın karşısına dikilmeliyim. Hiçbir şey korkutamaz muhteşemler. Yapabilirim. Lionel bütün cesaretini toplayıp, karanlık ve kasvetli mağaraya girmiş. İçeride sessizce yürümeye başlamış. Hmm... Canavardan iz yok. Acaba dışarı mı çıktı? İşte o an derin bir uykuya dalmış olan canavarı görmüş. Korkunç bir görüntüsü varmış ve öyle yüksek sesle horluyormuş ki mağarada ne varsa sarsılıyor, zangır zangır sallanıyormuş. Canavar buldum onu. Şimdi işini bitirmenin bir yolunu bulmam lazım. Lionel canavara daha da yaklaşmış. İyice görebilmek için biraz eğilmiş. Hmm. Hmm. Şangırtının sesi korkunç canavarı daldığı derin uykudan uyandırmaya yetecek kadar hmm. yüksekmiş. Uyanıp devşet içinde yerinden kıpırdayamayan zavallı Lionel'a bakmış. Oh! Oh! Hayır olamaz! Sen de kimsin? Hangi cüretle mağarama girip uykumu bölersin? A, a, a, ben, ben... Canavar, kocaman pençesiyle Lionel'ı yakalayıp dev bir kafesin içine kapatmış. Şapşal küçük bir insan mağarama girmiş. Yolu nasıl buldun? Nasıl bir sihir kullandın? Cesaret Lionel, güçlü ol. <gülüyor> şey, şey, şey görüyorsun. Yanımda istediğim her şeyi gösteren bu sihirli kristal kü kü küre var. Sihirli bir kristal küre mi? Hmm. Ama seni yakaladığıma göre artık bir işine yaramayacak. <gülüyor> Lionel kurtulmak için bir yol düşünüyormuş. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü <gülüyor> sırada aklına bir fikir gelmiş. Y Yüce canavar çok güçlü görünüyorsun. Ama acaba anlattıkları kadar güçlü müsün? Ben buradan geçen bir gezginim ve sadece merak edip görmek istedim. Güçlü mü? Ben bu gezegeni görüp görürse en güçlü, en kudretli vardım. Şimdiye kadar kimse bana meydan okuyamadı. Yalan söylüyorsun. Nasıl bu kadar güçlü olunabilir? Ama tabii bu gücün sahte ise gerçekten güçlüüm ben insan. Senin o uyduruk parlak kürenin aksine sahip olduğum bütün gücü... ...bir kristale çevirip bu topraklardaki bir kristal mağaraya sakladığım kalbimden alıyorum. Kristal mağara mı? O da ne öyle? Gizemli ve sihirli kristal parçacıklarıyla kaplı bir mağara. Hiçbir insan giremez. Tehşet saçmaya başladığımdan beri bu krallıktaki hiç kimse oraya gidememiştir. Vay canına! Sen gerçekten güçlü ve cesur bir canavarmışsın. Öyleyim değil mi? <gülüyor> Bu kadar geveselik yeter. Artık çıkıp avlanmam gerekiyor. Çünkü çok ama Çok açım. <gülüyor> Oo, merak etme. Seni daha sonra yiyeceğim. <gülüyor> Canavar korku içindeki Lionel'ı yalnız bırakıp krallıktaki insanlara dehşet saçmak üzere mağarasından çıkmış. Yuh. <gülüyor> Şükürler olsun ki gitti. Ama kaçmam için gerekenleri anlatıp da git. Sihirli çizmeler, kristal mağaraya götürün beni. Gözlerini açtığında... ...kendini küçük, parlak kristallerle dolu... ...karanlık bir mağarada bulmuş. O kadar renkli ve o kadar sevimliymişler ki... Lionel az kalsın oraya neden geldiğini unutacakmış. Hayır, dikkatimi toplamalıyım. Bir an önce canavarın kalbini bulmalıyım. Ama nasıl... Burada bir sürü kristal var. Canavarın kalbi hangisi acaba? Birden elindeki kristal küre ışıldamaya başlamış. Lionel şaşkınlık içinde küreye bakmış. Hmm, tuhaf! Bana herhangi bir görüntü göz... Ooo! Kristalleri küreyle baktığında içlerinden birinin renk değiştirdiğini görmüş. Bu olmalı. Canavarın kalbi bu olmalı. Onu buldum kristali alıp yere fırlatmış. Kristal yere düşer düşmez yok olan milyonlarca parçaya bölünmüş. Başardım! Sihirli çizmeler beni tekrar kristal diyarı kralının sarayına götürün. Oh. Ulu tanrım! Yemek yerken sürekli şaşırtıyorsun beni. Kralım, prenses, ben başardım. Canavarın işini bitirdim. Sahibi mi? Gerçekten canavarın işini bitirdin mi? Evet Majesteleri. Artık bu dehşetten kurtuldunuz. Halkınız bundan böyle güvende olacak. Oh, artık çok sevinebiliriz işte. Teşekkür ederim oğlum. Ama son derece mutlu olmam için yapılması gereken bir şey daha var. Ruby. <Gülüyor> Madem canavarı ortadan kaldırdın, ben de söz verdiğim gibi seninle seve seve evlenirim. Ertesi gün büyük bir tören düzenlenmiş. Halk prensesin cesur canavar avcısıyla evlenmesini neşe içinde kutlamış. Ee, prenses, ben çok cesurdum, değil mi? Öyle bir canavarı öldürdüğün için mi? Evet, çok cesursun. Senin gibi cesur bir kocam olduğu için çok seviniyorum. Ben de senin gibi tatlı ve sevimli bir... Aa, örümcek!